Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Nun Vel ve mâ Kaleme ve yazmakta oldukları şeylere yemin olsun Mâ Ey Resulüm Rabbinin nimeti sayesinde sen bir mecnun değilsin. Hem şüphesiz ki senin için elbette kesintiye uğramayacak olan bir mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen... Gerçekten yüce bir ahlak üzerindesin. Artık hanginizin fitneye tutunmuş bir mecnun olduğunu yakında sen de göreceksin ve onlar da görecekler. huve bimen şüphe yok ki yolundan sapanları en iyi bilen ancak Rabbindir hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur <gülüyor> o halde hakkı yalanlayanlara itaat etme <gülüyor> onlar arzu ettiler ki sen kendilerine yumuşak davranasın da onlar da sana hoşgörülü ve yumuşak davransınlar. <gülüyor> Muhammed. Çok yemin eden, aşağılık kıymetli bir görüşe sahip olmayan, daima ayıplayan, insanların arkasından dudak büken, hep kovuculuk peşinde gezen, her zaman hayra mani olan, haddi aşan, hakkı çiğneyen, alabildiğine günahkar, zorba, bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, Mal de oğullar sahibi oldu diye itaat etme. Ona onlardan birine ayetlerimiz okunduğu zaman evvelkilerin masalları dedi. Yakında onun hortumunun burnunun üzerine damga basacağız da onu rezil edeceğiz. <gülüyor> Şüphesiz ki biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi bunlara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabaha ulaşan kimseler iken henüz fakirler görmeden onun mahsulünü muhakkak devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. İnşallah diyerek istisna da yapmıyorlardı. Sabah aley. Fakat onlar henüz uykuda olan kimseler iken, Rabbinden bir dolaşıcı, ateş geceleyin orayı o bahçeyi sarı verdi. Derken bahçe tamamen yanarak, Fatnadan mubhipin an ala Nihayet sabaha ulaşan kimseler iken eğer bahçenizi değiştirecek olanlarsanız erkenden mahsulünüzün başına gidin diye birbirlerine seslendiler. Rantalakum <gülüyor> yumyat ley <gülüyor> Sakın bugün orada bir fakir yanınıza sokulmasın diye kendi aralarında gizli gizli konuşarak hemen gittiler. <gülüyor> Halbuki fakirlere yardıma güçleri yeten kişiler oldukları halde. Onları yardımdan mahrum etmek üzere erkenden gittiler. Fakat orayı, bahçeyi o perişan halde gördüklerinde muhakkak biz elbette bahçenin yolunu şaşıran kimseleriz. Herhalde yanlış yere geldik dediler. Kendi bahçeleri olduğunu kabullenince de Hayır, o fakirler değil, asıl biz bu nimetten mahrum bırakılmış kimseleriz dediler. Onların en dengeli, hayırlı olanı ben size Rabbinizi tezbih etmeni değil miydiniz demedim mi dedi. <gülüyor> Onlar Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalim kimselermişiz dediler. sonra bazıları bazılarına dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. <gülüyor> Nihayet dediler ki yazıklar olsun bize. Doğrusu biz azgın kimselermişiz. rabbuna en hayran Olur ki Rabbimiz bize O'nun yerine O'ndan daha hayırlısını verir. Şüphesiz biz artık Rabbimize O'nun rızasına yönelenleriz. İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. <gülüyor> Şüphe yok ki takva sahipleri için Rableri katında naim cennetleri vardır. Efe neca'lul muslimine kel mücrimine hiç Müslümanları o günahkarlar, o zındıklarla bir tutar mıyız? Ve <gülüyor> keyfe Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Emlekum <gülüyor> Yoksa size mahsus bir kitap var da bu hükümleri onda mı okuyorsunuz? fihi <gülüyor> lema Onda ne beğenirseniz muhakkak sizindir diye mi yazılı? <gülüyor> Yoksa sizin için neye hüküm verirseniz mutlaka sizindir diye üzerimizde kıyamet gününe kadar ulaşan yeminler mi var? Sizin için yemin mi ettik? Sor onlara hangileri buna kefildir bi Yoksa onların hüküm sahibi ortakları mı var Eğer iddialarında doğru kimselerse haydi ortaklarını getirsinler Yevma yukşafu'n-sâqır ve yed'ûn ile's-sucûdi fe O gün kıyamet günü paçalar sıvanır, iş zorlaşır. Ve onlar secdeye çağrılırlar fakat güç yetiremezler. O gün kafirlerin pişmanlıktan gözleri öne düşmüş bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Halbuki onlar dünyada sıhhatli kimseler iken okunan ezanlarla Doğrusu secdeye çağrılıyorlardı. Fakat namaz kılmıyorlardı. Ey Resul! Artık bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Yakında onları bilmedikleri yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız hem onlara mühlet veriyorum şüphesiz ki benim tuzağım nimetin ardından mankörlere vereceğim ceza pek sağlamdır yoksa onlardan tebliğ vazifene mukabil bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında kalan kimseler midir? <gülüyor> Yoksa gayb, lefi mahfuz onların yanında da onlar ondan mı yazıyorlar? ve la iznada Ey Resul, o halde Rabbinin hükmüne sabret ve o balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederle dolu olduğu bir halde bize yalvarmıştı. ni'metun <gülüyor> Eğer Rabbisinden ona bir nimet yetişmiş olmasaydı, o kınanmış bir kimse olarak şüphesiz, ağaçsız bir alana atılacaktı. <gülüyor> Fakat Rabbi onu seçmiş de kendisini salih kimselerden bir peygamber kılmıştı. Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Ve hasetlerinden şüphesiz ki o gerçekten bir mecnundur diyorlar. <gülüyor> Halbuki o Kur'an alemler için bir nasihatten başka bir şey değildir.